بسم الله ان الشيطان الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان الله وحده لا شريك له واشهد محمدا عبده ورسوله بالله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 Hepiniz hoş geldiniz. Allah Azze ve Celle ejdinizi versin bu davete icabet ettiğiniz için. Bu organizeyi yapan, bizlere burada hizmet eden kardeşlerimizden Allah Azze ve Celle razı olsun. Onlar bize ikram ettikleri gibi Allah Azze ve Celle de onlara ikram etsin. Ve bizleri burada taati üzerine bir araya topladığı gibi kıyamet gününde aleyhissalatu vesselamın liva-i hamdinin altında bizleri iman üzere tekrardan bir araya toplasın. Allahümme amin. amin. Abiler biliyorsunuz hangi fikir olursa olsun veyahut da hangi dava olursa olsun fark etmez her davanın yardımcıya ihtiyacı vardır. Yeryüzündeki hiçbir dava başında peygamber dahi olsa yardımcısız. Ensarsız, o davaya destek veren insanlar olmadan o davanın ayakta durması mümkün değildir. Bakın Allah Azze ve Celle bunu bize peygamberlerin dilinden anlatıyor. Ki peygamberler Allah Azze ve Celle'ye hakkıyla tevekkül eden, Allah'tan başka hiç kimseden bir beklentisi olmayan insanlardır. Buna rağmen yolun uzunluğuna, yolun meşakkatine davaya baktıkları zaman bu davayı tek başına yüklenemeyeceklerini görmüşler. Ve Allah Azze ve Celle'den hayırlı ensar talebinde bulunmuşlar. Mesela Allah Azze ve Celle bize İsa Aleyhisselam'ın dilinden diyor ki, önce Allah bize çağrıda bulunuyor. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine. Ya eyyuhel lezine amenu kunu Allahi, Ey iman edenler Allah'ın dininin yardımcıları olunuz. Kema kâle İse ibnü Meryem elil havariyyine men ensari ilallah Hani Meryem'in oğlu İsa kendi havarilerine, kendi arkadaşlarına demişti ki benimle Allah'la beraber Allah'ın dinine bana yardımcı olacak olanlar kimlerdir diye. Hakezen Musa aleyhisselam. Allah azze ve celle Musa aleyhisselama Firavun'la mücadele görevini yüklediği zaman Musa aleyhisselam baktı ki bu iş zor. Allah azze ve celleden yardımcı talep etti. وَجْعَلْنِي ve وَزِيرًا min اَهْلِي Ya Rabbi bana kendi ehlimden bir vezir tayin et dedi. Bana yardımcı olacak. Firavun'un yanına gittiğim zaman benim yanında duracak. Bana yardımcı kıl dedi. Ve şöyle bir İslam tarihine bakın. İslam tarihinden kastettiğim de Adem aleyhisselamdan günümüze kadardır. Daveti ve davası en çok tutulmuş olan Muhammed aleyhisselatü vesselam'dır. Tevhid davetinin kendisiyle kemale erdiği ve kıyamete kadar devam edeceği yine peygamber aleyhissalatu vesselam'ın davasıdır. Sebep çünkü Allah peygamberi hayırlı bir ashab ile rızıklandırmıştır. Allah peygamberi hayırlı yardımcılarla rızıklandırmıştır. Önceki peygamberler biraz sonra örnekler vereceğim zaten. Onların ashabı ve onlara iman edenler hakkıyla peygamberlerine tabi olmadılar. Hakkıyla peygamberlerinin davalarına sahip çıkmadılar. Ama Allah peygamberimize öyle bir ashab seçti ki peygamberimiz belki onun kadar bazen ondan daha fazla bu davaya sahip çıktılar. Ve o hayırlı ashabın sayesinde Allah azze ve celle bu daveti son davet kıldı. Bununla tevhid davetini mühürledi ve kıyamet gününe kadar da bu devam edecek. Şimdi buradan ne anlatmak istiyorum? Şunu anlatmak istiyorum. Belki diyeceksiniz e bu koca nereye gelmek istiyor? Şuraya gelmek istiyorum. Hepimiz şu anda İslam davasına hizmet etmek istiyoruz. Hepimiz bu davaya yardımcı olmak istiyoruz. Öyleyse bunun yolu bu davaya iyi birer ashab olacağız. Bu davaya iyi birer ensar olacağız. Ancak bu şekilde bu davaya hizmet edebiliriz. Yani mesela size örnekler vereceğim. Sonra kendi halimizi bu noktada kıyas edeceğiz. Misal Musa Aleyhisselam'ın ashabıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının arasındaki farka bakın. Musa Aleyhisselam Firavundan kurtulduktan sonra ben İsrail ile beraber işte Kudüs'ün önüne geldi. Filistin topraklarının önüne geldi ve onlara şu şekilde seslendi. Ve isqala Musa li kavmihi ya kavm izkuru ni'metallahi aleykum iz'ale fikum anbiyae ve ja'alakum mulukan ve ataakum ma lam yuti min alamin. Ey Beni İsrail, ey kavmim Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini hatırlayın. Hani Allah sizin içinizden nebiler kıldı. Allah sizi melikler kıldı ve Allah şu dünyada hiç kimseye vermediği fazileti size verdi. Bunun karşılığında ne istiyor Musa Aleyhisselam? Ya kavmid hulul ardal mukaddesetelleti ketaballahu lekum Ey kavmim Allah'ın size yazdığı Allah'ın size kader olarak belirlediği şu mukaddes topraklara girin dedi. Yani düşünün bir peygamber var karşınızda peygamber size şunu söylüyor Ey kavm diyor Allah burayı size yazmış. Bura sizindir. Bura sonuçta sizin olacak. Hadi girin buraya. Normal iyi bir etbah, iyi bir ensar eğer Allah bunu vaat etmişse, peygamber de bunu bize haber veriyorsa hiç çekinmeden oraya doğru gitmesi lazım. Bakın İsrail oğulları Musa'ya nasıl cevap veriyor? İki cevaplarını aktarıyor Kur'an bize. Biri şu. Kalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Dediler ki ey Musa orada cebbar çok güçlü olan bir kavim vardır. Ve inne lennedkhulaha hatta minha. Oradan çıkıncaya dek biz oraya girmeyiz. İkinci bir ayette de biraz devam ediyor ayetler. Allah Teala diyor dediler ki: "Kalu lennedkhulaha abadan ma fiha." O güçlü kavim orada bulundukları müddetçe biz oraya girmeyiz. Iz hab anta wa rabbuka faqatilaha inna hauna Senle Rabbin beraber gidin orada savaşın. Aha biz burada oturacağız dediler. Öyle mi? Ondan dolayı Musa Aleyhisselam'ın daveti devam etmedi. Bir yerde kesildi. Bir de aynı durumda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına bakın. Peygamberimiz sahabeye dedi ki ben size Ebu Sufyanın ve Mekke'nin kervanlarını vaat ediyorum. Şimdi sahabenin halini bir düşünün. Mekke'den kovulmuşlar. Mallarına el konulmuş. Ellerinde hiçbir şeyleri yok. Ve şimdi zaman intikam zamanı. Kendi mallarını gasp edilen mallarını alacaklar. Bu duyguyla şeyden çıktılar. Mekke, Medine'den çıktılar dışarıya. Tam Bedire geldikleri zaman baktılar ki kervan, kervan yok. Savaşacaklar. Yani onlar kervan elde etmeye geldiler. Fakat bin kişilik bir ordu var burada, 300 kişi var. Peygamber aleyhissalatu vesselam ne dedi? "Kavme, ya kavmi esiru aleye. Bana fikir verin" dedi. Abubekir radıyallahu anh kafte ayağı. Ya. Ey Allah'ın Resulü dedi, güzel şeyler söyledi. Biz sana iman ettik, sana ittiba ettik, biz senin peşindeyiz dedi, oturdu. Peygamber tekrar sordu. Ya kavmi eşiru aleyye, bana fikir verin, akıl verin dedi. Ömer kalktı bu sefer, o da güzel şeyler söyledi. Bu sefer miktat kalktı, peygamber tekrar dedi. Ya kavmi eşiru aleyye, orada Sa'd ibn Muaz, Ensar'ın temsilcisi olarak ayağa kalktı. Ya Resulullah dedi ki enneke ta'nina Sanki sen bize laf atıyorsun. Sanki sen bizi kastediyorsun dedi. Peygamberimiz kafasını salladı. Evet dedi. Ey Allah'ın Resulü dedi. Biz sana inandık. Biz sana biadet ettik. Biz seni doğruladık. Sil. Habl men shi'ta waqta' habl salim Kiminle dostluk kurmak istiyorsan kur. Kiminle düşmanlık yapmak istiyorsan yap. Kiminle bağları güçlendirmek istiyorsan güçlendir. Kiminle bağları kesmek istiyorsan kes. <gülüyor> ne diliyorsan bizim mallarımızdan al. ''Vallahi ma ahaslehu min emwalina ahabbe ileyna mimma terakte.'' Senin bizden aldıkların terk ettiklerinden daha sevimlidir. Yani sen bizden para isteyeceksin ya. Diyelim diyeceksin malının üçte birini getir. Vallahi o üçte biri bize üçte ikisinden daha sevimlidir. Ne istiyorsan bizden al dediler. <gülüyor> sen bizimle şu denizlere girsen biz de seninle beraber o denizlere gideriz ve bizden hiç kimse de geride kalmaz dedi ki şuranın altını çizeceğim Araplar için denize binmek demek kıyametin kopması demek çünkü deniz görmeyen bir millet oldukları için denizden aşırı bir şekilde korkuyorlar. Hatta korkuyu ifade etmek için sıkıntıyı ifade etmek için denize binmek, denizde gitmek deyimini kullanıyorlar. Yani sen en korkulacak işe girsen bile biz de senin arkandan geliriz ey Allah'ın Resulü diyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yüzü aydınlanıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam mutlu oluyor. E bu durumda ve müjdelenin diyor şüphesiz ki Allah bize iki taifeden bir tanesini vaat etmiştir. Ya kervanı alacağız veyahut da onları savaşacağız onlarla savaşacağız ve savaşın galibi geleceğiz. Bakın kardeşler Allah Azze ve Celle veya İslam tarihi bize bu kıssaları niye anlatıyor? Bize bu kısaları anlatmasının sebebi ta ki nefsimizi muhasebeye çekelim. Hangi taifeden olduğumuzu görelim. Sıkıntı anında rasuller dava önderleri İnsanlara yol gösteren insanlar. İnsanları hayra davet ettiklerinde Musa'nın ashabı gibi miyiz? Yoksa Muhammed'in ashabı gibi miyiz? Çünkü Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki لَقَدْ كَانَ فِي قَسَسِهِمْ عِبَرَةٌ لِعُلِ albab". Şüphesiz ki onların kıssalarında akıl sahipleri için ibret alacakları şeyler vardır. İbret almak ne demektir? İbret almak şudur. İbret Arap lugatında bir şeyi görüp ondan başka bir şeye geçmektir. Yani Allah sana bir kıssa anlatır. Sen o kıssaya bakarsın oradan kendi haline geçersin. Senin halin o kıssada anlatılana benziyor mu yoksa benzemiyor mu? Mesela vakamıza gelelim. Yani bu işi vakamıza döndürelim. Allah Azze ve Celle bize birçok şey vaat etmiş. Örnek Allah Azze ve Celle bize şan topraklarını vaat etmiş. Yani Beni İsrail'e... Allah Azze ve Celle Mescidi Aksa'yı Filistin'i vaad ettiği gibi İslam ümmetine de Şam topraklarını vaat etmiş Allah Azze ve Celle. Şimdi dönüp kendimize bakacağız. Biz Musa'nın ashabı gibi birileri orada rafleriyle beraber savaşsın biz burada oturuyoruz diyenlerden miyiz? Yoksa biz Muhammed'in ashabı gibi oradaki öncülere siz atınızı sürün. Biz malımızla, canımızla, paramızla, evladımızla, çoluk çocuğumuzla, ihalimizle sizin arkanızdayız. Vallahi mallarımızdan istedikleriniz terk ettiklerinizden bizim için daha sevimlidir diye. Kiminle düşmanlık yapmak istiyorsanız yapın. Velev bizim babalarımız, kavmimiz de olsa biz sizin yanınızdayız. Kiminle de dostluk kurmak istiyorsanız kurun. Velev bizim nefret ettiğimiz insanlar olsa bile Allah'ın vaad ettiklerini karşılık biz kendi düşmanlıklarımızı bir kenara itebileceğiz diye veyahut da mesela Allah Azze ve Celle bize yardım edeceğini söylemiş çalışın Allah'ın dinine davet edin insanlara tevhidi ulaştırın insanları şirkten sakındırın Allah Azze ve Celle şüphesiz ki vaadini yerine getirecek bunda şüphesi olan var mı kardeşler yani Allah vaadini yerine getirmeyecek Allah bize yardım etmeyecek bu dava sahipsiz kalacak diyen var mı içinizden Allah muhafaza bütün Müslümanları tenzih ediyorum. Allah demediğimizimize. Ve kana hakkan aleyna nasrül mu'minin Bizim üzerimize vaciptir. Biz Müslümanlara yardım edeceğiz dedi Allah azze ve celle. İnnelen ensuru rusulena ve'llezîne âmenû fi'l hayâtid dunya ve yevme yekûmu'l biz hem resullerimize hem de onlara tabi olan Müslümanlara hem dünya hayatında hem de kıyamet gününde yardım edeceğiz dedi Allah azze ve celle. Doğru mu? Şimdi kendi halinize bakın. Allah Azze ve Celle bize bir vaatte bulunmuş. Çalışın, size yardım edeceğim. Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah Azze ve Celle de size yardım eder. Ve, ve ayaklarınızı sabit kılar. Peki biz bu vaatlerin neresindeyiz? Evlerinde oturan, sadece kendi işini düşünen, sadece kendi çocuklarının eğitimiyle meşgul olan, sadece kendi ailesinin geçimiyle ilgilenen ve bir nevi tabiri caizse, Beni İsrail'in, Musa selamın etbağı gibi. Hele Rabbi ile beraber savaşanlar bir savaşsınlar. Rabbi ile beraber davet yapanlar yapsınlar. Rabbi ile beraber cemaat çalışması yapanlar yapsınlar. Biz burada oturup bekliyoruz. Sonuca bakacağız. Eğer sonuç hayırlı olursa zaten biz de Müslümanız. Hepimiz kardeşiz. Yok eğer sonuç problemli çıkarsa zaten biz diyeceğiz biz o sefihlere demiştik akıllı olun. Yoksa başınıza türlü türlü belalar gelir. Diyen münafıklardan mı olacağız? Yoksa biz de Sad ibn Muaz gibi ey Allah'ın Resulü, ey bu davanın öncüleri sanki siz bizleri kastediyorsunuz deyip ve üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getireceğiz. Hakeza kardeşler, önceki peygamberlerin ashabıyla Muhammed Aleyhisselam'ın ashabının arasındaki farklardan bir tanesi zorluk günlerinde. Şimdi bazı günler vardır, gerçekten zordur. Yani öncü olan insanlar peygamberler gibi kendilerini darda hissederler. Böyle birilerinin onların yanında olmasını isterler. Mesela örnek vereyim bir kısa. Musa aleyhisselam kavmini almış. Firavunun topraklarından çıkmış. Tam kaçarken karşılarında bir deniz var. Şimdi zaten peygamberine yapacağını bilmiyor. Yani karşıda deniz. Arkada sayısı bilinmeyen firavunun ordusu. Ne beklersin orada? Yanındakilerin sana şunu demesini beklersin. Biz zaten bu işe ölmek için girdik. Biz zaten bu davaya ölümü göze alaraktan girdik. Sen süratını biz senin peşinden geliyoruz. Ben İsrail Musa Aleyhisselam'a şöyle dedi. فَلَمَّ el الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ İki tane ordu karşı karşıya geldiğinde önlerinde de deniz var. Musa'nın ashabı dediler ki işimiz bitti. Şu anda Firavun'un kavmi bizi yakaladı. Ey Musa artık yapabileceğimiz hiçbir şey yoktur. Tabi peygamberler bu tip basit şeylere, şeytanın vesveselerine gelmezler. Musa Aleyhisselam hemen itiraz etti. Kalla inne me'ye rabbi seyehdîn. Rabbim benimle beraberdir ve mutlaka bana doğru yolu gösterecektir. Fakat insanın o anda yardıma da ihtiyacı var. Birilerinin ona destek vermesini bekliyor. Hakeza başka bir surede şöyle dediler Musa Aleyhisselam'a. Kalu <gülüyor> uzina min kabli en te'tiyene ve min ma ci'tene. Sen bize gelmeden önce de bize eziyet ediliyordu ey Musa. Sen bize geldikten sonra da bize eziyet ediliyor. Yani şunu diyorlar. Sen bizi kurtaracaksın falan dedin ama sizi İsrail işte Firavundan kurtaracağım ey dedin. Fakat sen gelmeden de Firavun bizi eziyordu. Şu anda da Firavun bizi eziyor diye. Yani en çok yardıma muhtaç olduğu yerde onlar, eski peygamberlerin ashabı onları yardımsız bırakırdı. Bir de peygamberin ashabına bakın. Allah Azze ve ifadesiyle Tebuk günü zor bir gündür. İlk defa Peygamberimiz nereye gideceğini sahabesine bildirmiştir. Çünkü yol o kadar uzundur ki, o kadar meşakkatlidir ki, insanlar yol hazırlığını yapsınlar diye... Peygamber ilk defa kendi kurallarından tabiri caizse kendi menhecini çiğnemiştir ve nereye doğru sefere çıkacağını insanlara bildirmiştir. Ve Allah Azze ve Celle o güne يَوْمُ usra diyor. Zorluk günü diyor o güne. Hatta münafıkların geri kalması için Allah diyor لَوْ كَانَ سَفَرًا قَرِبًا لَوْ, لَوْ كَانَ سَفَرًا قَاسِ Şayet orası, özür dilerim hatırlayamadım orası kısa bir yol ve yakın bir mesafe olsaydı seninle beraber gelirlerdi diyor. Yani Allah Yolun uzun ve meşakkatli olduğunu kabul ediyor. Peygamber insanları topladı. İnsanlara sıkıntısını anlattı. "E insanlar dedi zorluk gazvesine çıkacağız. Elimizde para yok. Mala ihtiyacımız var. Deveye ihtiyacımız var. Adama ihtiyacımız var. Ve sözünü şöyle bitirdi. Menceh hezeceyşel usrati felehul cenne. Kim bu zorluk ordusunu hazırlarsa zorluk ordusunun ihtiyaçlarını giderirse ona cenneti vaat ediyorum. Vallahi aynı söz bugün de geçerlidir. Yani kulaklarımıza asalım. Peygamber aleyhissalatü vesselamın o sözü bizim için de geçerlidir. Dünyanın dört bir tarafından Müslümanlara saldıran ve Müslümanların Suriye'de zor bir durumda oldukları yerde kim o orduyu hazırlarsa ona cennet vardır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözüne dayanarak bunu söylüyorum. Önce Ebu Bekir geldi. Ey Allah'ın Resulü dedi bu benim malımdır. Peygamber dedi ki ey Abu Bekir geridekilere ne bıraktın? Dedi ki onlara Allah'a ve Resulünü bıraktım. Ömer geldi, ey Allah'ın Resulü bu benim malımdır. Ey Ömer geridekilere ne bıraktın? Ey Allah'ın Resulü malımın yarısını getirdim, yarısını ehlime bıraktım. Abdurrahman İbni Auf geldi. Ey Allah'ın Resulü dedi benim işte misal veriyorum 400 milyar param var. 200'ünü bırakayım 200'ünü de falanca iş için kullanacağım. Verdiğin de mübarek olsun tuttuğun da mübarek olsun dedi Peygamber. Ve Osman radıyallahu anh geldi. Birçok rivayet var, ben bir tanesini söyleyeceğim. Peygamber aleyhissalatü vesselamın cübbesinin içerisine bin dinar bıraktı. Yani şimdinin parasıyla bir milyon dolar mı diyorsunuz, bir trilyon mu diyorsunuz, artık ne derseniz deyin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın cübbesinin içerisine bıraktı. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir eliyle onu karıştırıyor... Bir taraftan da, da diyor ki bugünden sonra Osman ne yaparsa yapsın artık Osman'ın yapacağı hiçbir amel Osman'a şey vermeyecektir, zarar vermeyecektir diye. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselamın davasını baki kılan ve kıyamete kadar tevhidin mührü olmasını sağlayacak olan böyle bir ashaba sahip olmasıdır. Yani zorluk gününde, ihtiyaç gününde kendini değil de davayı ve davanın sıkıntılarını düşünen insanlar davayı ön plana çıkarırlar, davanın başarılı olmasını sağlarlar. Allah Resulü'nün davasında olduğu gibi. Şimdi bugün bu anlattığım şey bizim için de geçerlidir kardeşler. Biliyorsunuz birçok yerde Müslümanlar, Müslümanlar için yardım topluyorlar. Kardeşleri için taleplerde bulunuyorlar. Ve emin olun şu gün Müslümanların içinde yaşamış oldukları durum, Tebuk gününde peygamberin ve sahabenin yaşadığından daha geri değildir. Bir taraftan Rusya vuruyor. Bir taraftan İran vuruyor. Bir taraftan Hizbullah vuruyor bir taraftan bizim memleketin Hizbullah'ı vuruyor, Kürt, Kürtler vuruyor bir taraftan PKK vuruyor, kafirler ve Müslümanlar bunların ortasında kalmışlar Müslümanlara nida ediyorlar ey Müslüman kardeşlerimiz diyorlar bize yardım edin, şimdi artık her biriniz nefsinizi götürün koyun ya bizler de Musa'nın ashabı gibi Beni İsrail gibi, hele bir bakalım kusura bakma böyle bir durumda bizim yapacak bir şeyimiz yok, zaten bizim işimiz bitiktir mi diyeceğiz, yoksa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı gibi her şeyimi getirdim Neyim varsa Allah'ın ve Resulünündür. Al Allah'ın Resulü. Ne istiyorsan daha fazlasını da sana vereyim mi diyeceğiz? Çünkü biz İslam dinine yardım etmek istiyorsak, bu davanın kalkınmasını istiyorsak, herkes özel meclislerinde çay içerken birilerini eleştirmeyecek. Herkes önce kendi nefsini eleştirecek. Çünkü hiçbir dava öncü kadrosuyla dava olmaz. Her dava öncü kadrosu ve onlara tabi olan güzel etbaıyla dava olabilir. Yani eleştiren insanlar... Önce dönüp kendilerine bakmaları lazım. Bakın kardeşler... Yeryüzündeki en kolay şey eleştirmektir. Yani eleştirdiğiniz zaman... Hem nefsiniz tatmin olmuş olur... Hem sorumluluklarınızı yerine getirmiş olursunuz. Özellikle... Müslümanların arasında son zamanlarda... Böyle ergenekonvari yapılanmalar var. Yani e, hani mi mazur görün... Ergenekonvari yapılanmalar var. Bu adamlar 3-5 tane... Meftun, fitneye düşmüş adam. Bir araya toplanıyorlar... Ya falan keser şu işi yapamıyorlar. Ha, cihat böyle mi yapılır? Davet böyle mi yapılır? Cemaat çalışması şöyle mi E kardeşim gelsen yap o zaman. Yani Musa'nın ashabı gibi zaten bizi yüzüstü bırakmışsın. Zaten Müslümanlara tam Firavun'la karşı karşıya geldikleri yerde gidin sizle Rabbiniz savaşın biz eleştiri meclislerimizde oturmuşuz bekliyoruz. Hele netice ne olacak demişsin. E gel elimizden tut önümüze geç bize hayırlı ashab ol. Yol göster biz de en güzel şekilde bunu yerine getirelim. Onun için bugün aynı o günde olduğu gibi Müslümanların ihtiyaçları vardır. Ve Müslümanlar bu ihtiyaçlarını bizlere iletiyorlar. Diyorlar ki bizim şu şu şu ihtiyaçlarımız var tüm Müslümanlara. Ey Müslümanlar bize yardım edin. Herkes kendi nefsini iki tayfaya kıyas edebilir. Verdikleriyle yaptığı fedakarlıklarla iki tayfaya kıyas edebilir. Üçüncü bir fark olaraktan söyleyeyim. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın ashabının şiarı Semihna ve Ata'na'dır. Yani Allah Resulü onlara bir şey emrettiği zaman hiçbir zaman tereddüt etmeden Semihna ve Ata'na'ya Resulallah derlerdi. Peygamberden önceki peygamberlerin ashabının şiarı ise Semihna ve asaynadır. İşittik ve isyan ettik. Doğru mu? Örnek verelim bir tane. Cumartesi yasağını biliyorsunuz. Allah Azze ve Celle, cumartesi yasağı dediğimiz şey şu. Cumartesi günü tatil yapacaksınız dedi. Cumartesi sizin mübarek gününüzdür. Ve cumartesi günü balık avlamayacaksınız. Şimdi Allah bütün emirlerinde ve yasaklarında kullarını imtihan eder ya. Haftanın altı günü sahile balık gelmez. Cumartesi günü olduğu zaman da iğne atsam balıktan suya düşmez. Şimdi Yahudi ne yapacak? Ya Allah Azze ve emrine itaat edecek. Ki size şunu da söyleyeyim. Allah'ın bütün emirleri böyledir. Başta zordur. Fakat bir defa insan Allah'ın emrine itaat edip kendi nefsini bastırdı mı? Ondan sonra Allah Azze ve Celle hayrın bütün kapılarını insanı açıyor. Yeter ki o ilk adımda insan şey yapabilsin, sebat edebilsin. Çünkü bakın Allah Azze ve Celle ayetik şöyle diyor: Wa lau anna ketabna alaihim an iqtulu anfusahum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluu ma illa minhum. Şayet biz onlara deseydik ki, ey insanlar nefislerinizi öldürün, yurtlarınızdan da çıkın gidin. Bundan daha ağır bir emir olabilir mi? Yani Allah şimdi bize diyecek hepiniz birbirinizi öldürün, bıçağı kendinize batırın veyahut da memleketi, yurdu, barkı bırakın gidin. Allah Azze ve Celle diyor biz insanlara bunu emretseydik insanların azı müstesna çoğu kesinlikle bunu yapmazlardı. <gülüyor> Ama onlar yapsalardı var ya onlar için daha hayırlı olurdu ve onların ayaklarını sabit kılma yönünden daha kuvvetli olurdu ve biz onları doğru yola hidayet ederdik sırat-ı müstakime hidayet ederdik diyor Allah Azze ve Celle ve onlara kendi katımızdan çok çok ecir verirdik diyor yani ilk başta Allah'ın emirlerine karşı insan zorlanır çünkü Allah Azze ve Celle imtihan ediyor zorlaştırıyor fakat sen ilk adımı atıp semihna ve tahna dedikten sonra Allah Azze ve Celle hayrın bütün kapılarını senin önünde açmış oluyor ben İsrail'e de böyle bir emirde bulundu altı gün balık yok cumartesi günü gelince sahil balık kaynıyor Bunlar semi'na ve demek yerine dediler ki cumartesi gününden, cuma günü akşamdan e, şeylerini ağlarını şeye attılar, denize, sahile kimi rivayetlerde koy yaptılar balıklar dolsun diye cumartesi günü Allah'a ibadet ettiler Pazar günü geldiler, cumartesi ağa takılan balıkları toplayıp götürdüler. Artık kimi kandırıyorlarsa, yani şimdi bizim Müslümanlardan bazılarının kredi kartı almayıp başkasının kredi kartıyla alışveriş yapması gibi. Artık kimi kandırıyorsa yani faizde kimi kafayı aldığına inanıyor onu bilmiyorum. Fakat nasıl ki Yahudi cumartesi günü kendisi ağını atıyor, pazar günü gelip balığını topluyor. Bizim de içimizden Yahudileşmiş olanlar kendi kredi kartı almıyor fakat başka bir adamın kredi kartını almak e, suretiyle hani ben almadım ama e, aynı neticeye çıktı sonuçta. Yani almış gibi gittin ticaretini aynı kredi kartıyla yaptın. Aynısını bir de Muhammed'in ashabında bakın. Mesela Peygamber aleyhisselatü vesselam altın yüzük takmak erkeğe haramdır dedi. Sahabenin bir tanesi fırlattı attı elinden. E al dediler belki al, satarsın. Yani tamam şimdi sen bu altını fırlattın ama... Al sat parasıyla başka bir şey yok. Ben peygamberin hakkında böyle bir şey dediği şeyi parmağıma takmam bir daha dedi. Almadı dahi onu yerden. Öyle terk etti gitti. Allah Azze ve Celle ayeti kerime indirdi. Ki düşünün Müslümanların içkiye ciddi bir bağımlılığı var. Şimdi özellikle sigara müptelası olanlar bunu iyi dinlesinler. Hani dava niye ilerlemiyor? Çünkü bizde Yahudiliğin kalıntıları var. Muhammed'in ashabı gibi semina vataana diyemiyoruz. Allah Azze ve Celle dedi ki içkiyi haram kıldıktan sonra buhu Ondan uzak durun. Şimdi içki sirke yapılabilir. Öyle değil mi? İçkiyi sirkeye çevirirsin. Ondan sonra onu kullanırsın. veya ota başka bir işte kullanırsın. Vesaire. Sahabe bütün içki kaplarını Medine'nin sokaklarına döktü. Ve rivayet eden sahabe diyor ki... Öyle bir hale geldi ki... Artık Medine'nin sokaklarında şeylerimizi kıvrarak... Paçalarımızı kıvırarak yürüyorduk. Çünkü içki dereleri akıyor şeyden. Öyle mi? Sebep... Semihna ve Atahna dedikleri için. Bakın... Bir gün Allah Resulü mesc mescide giriyor... Bakıyor mescitte iki tane sahabe tartışıyorlar. Seslerini yükseltmişler. Biri kim? Kâb-i ibn Malik. Kâb ibn Malik biliyorsunuz ensarın en zenginlerinden bir tanesi. O kadar zengin ki başka ülkelerin padişahlarıyla arasında ilişkiler var. Hani Allah Resulü ona boykot koyduğu zaman Tebuk gününde Kabe i kim mektup yazmıştı? Gassam Meliki. E, Kâb-i ibn-i bir ülkenin cumhurbaşkanı sana niye mektup yazar? Aranda onunla bir ilişki olması lazım. E şimdi kadınlar pazarında esnaf olan adamın bir cumhurbaşkanıyla arasında ilişki olması veya e, dükkanda e, şey diken, elbise diken adamın küçük bir tekstilcinin bir cumhurbaşkanıyla arasında ilişki gösteri olması mümkün mü? Mümkün değil. Adamın ticaretinin uluslararası bir çapta olması lazım ki bir cumhurbaşkanıyla arasında ilişki olsun. Taraflardan biri abi bin Malik. Biri de başka bir sahabe. Aralarında bir borç hukuku var. Artık Kâb i̇bn Malik gibi bir zenginin nasıl bir borç hukukuna gireceğini siz şey yapın. Evet tahmin edin. Seslerini yükseltiyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mübarek hücresinden başını çıkarıyor. Kâb i̇bn sesleniyor. Ya bu diyor. Ey Kâb. Kâb dönüyor diyor. Lebbeyke ya Rasulallah. Buyur ey Allah'ın Resulü sana icabet ettim. Fe eşâra bi yedihî enda aşâtra deynike. Peygamber eliyle işaret etti. Borcun yarısını düşür. Kat fealtu ya Resulallah, dedi. Yaptım ey Allah'ın Resulü. Yani adamın örnek veriyorum yüz milyar borcunun olduğunu düşünün. Hani biz bir milyon için, iki milyon için, üç dört milyar için birbirimizi yiyoruz. E, adama diyor ki peygamber borcunun yarısını düşür. Yani hiç düşünmüyor ha borcun yarısını düşürsem öbür tarafa ödemeyi nasıl yapacağız? İşte falanca ödeme var. Tahsin. Böyle bir düşünce yok. Ey Ka'ap borcunun yarısını düşür. Kat fealtu ya Resulallah. Tamam ey Allah'ın Resulü yaptım borcun yarısı yok. Ey falan sen de kâko borcunu öde dedi peygamberimiz. O da yaptım ey Allah'ın Resulü dedi. Aktı Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a şey verdi. E, Kâbib borcunu verdi. Muhammed'in ashabıyla önceki nesillerin, peygamberlerin ashablarının arasında aralarındaki fark bu. Biri kendisine <Gülüyor> semi'na ve ata'na işaret edilmiş. Öbürü ise kendisine <Gülüyor> semi'na ve isyana işaret edilmiş. İşittik ve isyan ettik. Şimdi biz kendimize bakacağız kardeşler. Eğer İslam davası cihad anlamında olsun, davet anlamında olsun, ilim anlamında olsun, ekonomik anlamda olsun başarısızlık gösteriyorsa burada sorumlu olan biziz. Demek ki biz hayırlı ashab olmamışız. Biz kendimize semihna ve yata'na demeyi şiar edinmemişiz ki Allah azze ve celle bu dine ve bu davaya hizmet etmiyor. Birilerini eleştirmekle hiçbir yere varamayız. Ama kendimizi eleştirmekle benden şimdi ben burada bulunanları eleştirirsem bana bir faydası olur mu olmaz ama dinin naslarına kendi nefsimi kıyas edip, kendi nefsimin sorunlarını oradan çıkarır ve ben kendimi ıslah edersem, herkes kendi evini ıslah ederse, kendi kapısının önünü süpürürse Allah'ın izniyle problem kalmaz. Bu anlattığım kaide yani şu an anlattığım kaide sadece peygamberler için geçerli değildir. Şimdi size başka örnekler de vereceğim. İslam tarihinde Allah kimi hayırlı ashablar rızıklandırmışsa, onun davası ve daveti ilerlemiş, yeryüzünde kabul görmüş, kimi de bundan mahrum bırakmışsa onun daveti bundan mahrum kalmış. Siz mezheplerden kimi tanıyorsunuz? Misal mezheplerden. İmam Şafii tanıyorsunuz. İmam Abu Hanife'yi tanıyorsunuz. İmam Maliki'yi tanıyorsunuz. Bir de İmam Ahmed bin Hanbel'i tanıyorsunuz. Tamam? İnsan müttabii olduğu imamın adını unutur mu? Bir de İmam Ahmed'e tabi oluyorsunuz. E, tanıyorsunuz. Peki başka mezhep imamları da var. Leys Saat nerede? Reis İbn-i Saad, İmam Mali'nin kendisine saygı duyduğu biridir. Yaşadığı dönemin yaşadığı zamanın en büyük müşteyitlerinden bir tanesidir. Süfyan-ı Sevri nerede? Bu dört tane imamı yan yana koysan, ümmetin yanında Süfyan-ı Sevri'den daha değerli değildirler. Hani Süfyan-ı Sevri'nin mezhebini aranızdan bilen var mı? Hani Hasan-ı Basri nerede? Hani Fudayl İbni İyad nerede? Hani Abdullah İbni Mübarek nerede? Hani Şabi nerede? Hani Rabiatur Rai nerede? Hani Hammad İbni Ebu Süleyman nerede? Bunlar hepsi bu imamları yetiştirmiş insanlar. İmam Mali'nin hocası kimdir? Ebu bu İbni Zuhri'dir. İmam Zuhri'dir. Hani İmam Zuhri'nin mezhebi nerede? Çünkü Allah dört mezheb imamına hayırlı bir ashab nasip etti. Onların davasını, onların davetini onlardan sonra yaydılar... Fakat bu ismini zikrettiğim diğer büyük imamlara ise hayırlı ashab nasip etmedi. Arkalarından onların ilmini, arkalarından onların mezhebini insanlara yayacak hayırlı ashab nasip etmedi. O çabaların hepsi bakın kayboldu gitti. Fakat diğer dört imam belki onlardan daha az çaba gösterdiler. Fakat İmam Şafi'nin bu eğitisi, İmam e, Ebu Hanife'nin e, Ebu Yusuf'u, İmam Muhammedi, İmam Züferi, İmam Mali'nin İbnül Kasım'ı, İmam Ahmet'in oğlu Abdullah'ı, İmam Ahmet'in öğrencisi Hallal'ı. Bunlar onların mezhebini yeryüzünler tarafına yaydılar. Şeyhul İslam İbni dönemine gelin kardeşler. Şeyhul İslam İbni var, İbni Dakikul İd var, İmam Zehebi var. Bunlar hepsi İslam tarihinin yetiştirdiği çok büyük alimler. Siz hiç İmam Zehebi'nin fikirlerinin bir İslami harekete öncülük ettiğini gördünüz mü? Yok. Siz hiç İbni Dakikul İd'in menhecini kendine menhec edinip, Yeryüzünde İslami bir dava yürüten bir ümmet gördünüz mü? Göremezsiniz. Ama bugün yeryüzünde cihaz sancağını dalgalandıran bütün gruplar Şeyhülislam ve Müteemmi'nin menheciyle bu işi yapıyorlar. Şeyhülislam ve Müteemmi'nin fetvasıyla bu işi yapıyorlar. Aradan 7 asırdan fazla geçmiş bir tane Mısır'da stratejist birini dinledim. Diyor ki bakın dikkat edin. Yerin altına diyor bazı bombaları ...Cezire'ye yaptığı bir programda söylüyor... ...yerin altına diyor bazı mayınları... Ahmed İbni Hanbel yerleştirdi diyor... ...daha sonra diyor İbni Teymiye geldi... ...o mayınları patlattı diyor onlardan daha tehlikesini yerin altına gömdü. Daha sonra Muhammed İbni Abdülvahab geldi diyor. Muhammed İbni Abdülvahab onları aldı diyor. Daha tehlikelilerini yerin altına gömdü diyor. Daha sonra Seyyid Kutup geldi diyor. Seyyid Kutup onları patlattı. Daha tehlikelilerini yerin altına gördü. O dönemde işte Şeyh Usame hayattaydı. Allah rahmet etsin. Diyor daha sonra da Usame bin Ladin geldi. O onları çıkardı. Onlardan daha tehlikelilerini yerin altına gömdü. Burada adamın söylediğine katılırsınız veyahut da katılmazsınız. Bu çok mesele önemli bir mesele değil. Fakat bu Burada asıl mesele şudur. Adamın söylediği şeye bakın. Var olan İslami hareketlerin temelinde 12 asır önce yaşamış. 7 asır önce yaşamış insanların isimlerini zikrediyor. Dönüp baktığımızda niye? Bunlardan daha güzel alimler var. Bunların hocaları var yeryüzünde. Fakat Allah azze ve celle bunları hayırlı ashapla, hayırlı etba ile rızıklandırmış. Ve onların daveti bugüne kadar gelmiş. 200 sene önce Ceziretul Arab'da bir de Yemen'de Tevhid imamları çıktı. Muhammed İbni Abdülvahab, İmam Şevkani bir de İmam Sanani. Üç tane alim. Üçü de birbirinden daha alim. Ve diyebiliriz ki İmam Sanani ile İmam Şevkani diğer şere'i ilimlerde belki Muhammed İbni Abdülvahab'dan daha alimlerdi. Bugün İmam Şevkani'nin veya İmam Sanani'nin daveti var mı? Onların menheciyle yeryüzünde davet yapan insanlar mevcut mu? Mevcut değil. Fakat Muhammed İbni Abdülvahab'ın kitapları... Muhammed İbni Abdülvahab'ın risaleleri, Muhammed İbni Abdülvahab'ın menheci bugün dünya Müslümanlarına yol gösteriyor. Sebep? Çünkü Allah Azze ve Celle onu hayırlı bir etba ile, hayırlı ashab ile rızıklandırdı. Öyleyse kardeşler, sözümün özü şudur. Eğer bizler bu davanın ilerlemesini istiyorsak, eleştirmeyi, konuşmayı terk edeceğiz. Kendi nefsimize bakacağız, kendi nefsimizi. Bu davanın başarısı bizim ne kadar hayırlı bir ashab olmamızla eşit orantılıdır. Yani biz ne kadar kötüysek, Dava da o kadar başarısızdır Ben, sen, o, bu, şu fark etmez Hangi isim adı altında toplanmışsak toplanmışız Hiç önemli değil Hepimiz kendi nefsimize bakacağız Kendimizi muhasabe edeceğiz Ve bileceğiz ki Yeryüzünde var olan bütün sıkıntılar bizden kaynaklıdır Benim sıkıntımdır Senin sıkıntındır Hiç kimseye mal edip kendi nefsimizi rahatlatmayacağız Ve burada kardeşler Yani sözümü bağlayacağım inşallah sizi fazla sıkmak istemiyorum Bakın şu anda diyoruz ya biz bu davanın ashabı biziz. Yani yeryüzünde var olan İslami hareketin, İslami davanın dünyanın neresinde olursa olsun ee, bu davanın ashabı bizleriz. Bu Allah Azze ve Celle'nin bize vermiş olduğu bir şereftir. Ve eğer biz davanın bize en çok ihtiyaç duyduğu zamanlarda Muhammed'in ashabı gibi değil de Musa'nın ashabı gibi olursak, İsa Aleyhisselam'ın havarilerinin yaptığı gibi yapıp, davanın öncülerini yüzüstü bırakırsak Allah muhafaza Allah Azze ve Celle'nin şu itabına muhatap olmuş oluruz. İlla tenfiru yu'azzibkum azaben elime ve yestabdil kavmen gayrekum ve la tedurruhu şey'e. Allahu ala kulli şeyin kadir. Eğer siz peygamberin çağrısına icabet edip onunla beraber çıkmazsanız savaşa Allah Azze ve Celle sizi şedid bir azab ile azaplandırır. Ve sizi götürür sizin yerinize başka bir kavim getirir. Asır buraya dikkat edin kardeşler. Buranın altını çizeceğim. dil قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ Allah Azze ve Celle size bunu bahşettiği gibi sizden bunu alır ve sizin yerinize buna layık olan başka insanlar getirir diye. وَلَا ruhu شَيَعًا Şayet böyle bir şey olursa da var ya sizin Allah Azze ve Celle verebileceğiniz hiçbir zarar yoktur. Bu davaya verebileceğiniz hiçbir zarar yoktur. Vereceğiniz tek zarar sizin kendi nefsinize olur. Çünkü Allah Azze ve Celle sizi kendi dinine hizmet etmekten alıkoymuş olur. Başka bir ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle burada sahabeye seslendi. Başka bir ayet-i kerimede ise bütün insanlığa sesleniyor. Ya eyyuhennâsu entumul fukarâu ilallâhi Allahu huvel ganiyul hamid Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız siz. Fakir olan sizsiniz. Eğer bir hayra, bir iyiliğe ihtiyaç varsa... Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Siz Allah'a muhtaç olanlarsınız. Vallahu huvel ganiyyul hamid. Çünkü Allah el-gani Zengindir. Hiçbir şekilde onun fakirlik ona uğramaz ve o hiçbir zenginin zenginliğine de muhtaç değildir ve o Hamid'tir. Sizin ona ibadet etmenize ihtiyacı yoktur. Sizin elhamdülillah demenize ihtiyacı yoktur. Sizin onu hamd edip onu övmenize ihtiyacı yoktur. Zaten o isimlerinin ve sıfatlarının gereği olarak hamd edilesi olan bir Allah'tır diyor. Başka bir ayet-i kerimede peygamber devam ediyor bu ayet-i kerime. اِيَّشَعْ يُذْهِبْكُمْ bir بِخَلْقٍ جَدِيلٍ Allah dilerse sizi götürür, sizin yerinize bambaşka bir kavim getirir. Ve زَلِكَ عَلَى اللّٰهِ aziz. Bu da Allah azze ve celle'ye öyle çok zor olan bir şey değildir. Hani siz kendi hayatınıza bakıp kıyas yapmayın sakın. Şimdi siz bir ev taşıdığınızda bile bir hafta söyleniyorsunuz. Hani bir evi bir yerden bir yere intikal ettirmek o kadar zordur ki. Çünkü aciz olan insanlarsınız. Üflüyorsunuz, pofluyorsunuz, bu neydi diyorsunuz falan. Fakat Allah azze ve celle dilerse bütün yeryüzünü götürür. Onun yerine başka insanlar getirir ve bu Allah Azze ve Celle'de öyle zor olan bir şey değildir. Başka bir ayet kelimesi Allah Azze ve Celle sabahede diyor: Ya eyüha ladin amanu, mayertedde minkum an dinihi, fesuf yaeti Allahu bi qoom yuhibhu ma yuhibuna, any mana dennis. Sizden kim dininden irtidad ederse Allah Azze ve Celle sizi götürür. Allahı seven ve Allah'ın da kendilerini sevdiği insanlar getirir. Azinla ten ala al mu'minin, kafirin. Müminlere karşı alçak gönüllüdürler. Kafirlere karşı ise serttirler. <gülüyor> Allah'ın yolunda cihad ederler ve hiçbir kınayıcının kınamasından, hiçbir eleştirenin eleştirisinden de kesinlikle çekinmezler. <gülüyor> bu Allah'ın fazlıdır ve Allah azze ve celle fazlını dilediğine verir. Bakın kardeşler bizden önce de bu davaya hizmet eden insanlar vardı. 2000'li yıllara kadar Yeryüzü bunların ismini anmayla meşguldü. Bakın Allah azze ve celle 10 sene içerisinde bunları yeryüzünden sildi götürdü. Şu anda bunların ne ismi var ne de cismi var. 20 sene önce 10 sene önce kendisine fetva sorulan. 20 sene önce 10 sene önce dünyada tek Müslüman olarak bilinen 20 sene önce, 10 sene önce insanların başka din yok diye zannettiği adamların şu anda esamesi okunmuyor. Onların etbaanın kimse farkında bile değil. Binlerce bölük pörçük oldular ve kimse onları tanımıyor dahi. Allah Azze ve Celle bu şerefi, bu görevi getirdi bana sana verdi. Şu anda bu davaya hizmet edecek olan, bu davaya ensar olacak olan insanlar bizleriz. Nasıl onlar bu işin hakkını vermediklerinde... 20 sene de bu davaya hizmet etseler Allah Azze ve Celle o sancağı onların elinden çekti aldı. Siz buna layık değilsiniz dedi. Ki okuduğum ayetleri Vaka olarak tefsir etmiş oldu Allah Azze ve Celle. Kaderiyle Kevni ayetleriyle şer'i ayetlerini tefsir etmiş oldu Allah. Hakeza aynı tehlikeyle biz de yüz yüzeyiz. Aramızda görevini yerine getirmeyenler. İslam'a da İslami hizmette, İslami davada benim üzerime düşen nedir diye kendine dert etmeyenler Allah Azze ve Celle'nin bu görevi onlardan alıp başkasına vereceği günü beklesinler. Çünkü Allah'ın kelimelerinde değişiklik bulamazsın. Bizden öncekileri bu şekilde cezalandırdığı gibi Allah'a sığınırız. Yaptığımız işin hakkını vermediğimiz takdirde Allah Azze ve Celle bizi de bu şekilde cezalandıracaktır. Allah Azze ve Celle bizleri Beni İsrail gibi, İsa Aleyhisselam'ın havarileri gibi Zor günde peygamberlerini yüzüstü bırakanlardan değil, zor günde ve kolay günde peygamberlerinin yanında yer alan hayırlı ashabtan eylesin. Bizleri burada taati üzerine bir araya topladığı gibi kıyamet gününde peygamber Aleyhisselatu vesselamın sancağı altında bizleri bir arada toplasın. Allah azze ve celle dünyanın doğusunda ve batısında. Allah'ın dini için hizmet eden kardeşlerimizin ayağını sabit kılsın. Onlara hakka hak olarak gösterip ittiba etmeyi nasip etsin. İslam ümmetinin arasındaki itikadi, menheci ve fıkhi bütün ihtilafları gidersin. Bizleri bir araya topladığı gibi kalplerimizi de bir araya toplasın. Aramızdaki bütün problemleri Allah Azze ve Celle ortadan kaldırsın. Allah Azze ve Celle hepinizden razı olsun. Başta beni sonra sizleri konuştuklarını anlayan, anladıklarını yaşayan ve yaşadıklarına insanları davet eden Müslümanlardan eylesin. Allahümme amin. Allah Azze ve Celle hepinizden razı olsun.